Bismillah, Elhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Şöyle bir soru soruldu. Kadının boşanma hakkı var mıdır? İslam boşama hakkını erkeğe vermiştir. Çünkü boşama gibi çok önemli bir hususun, çoğu zaman duygusal hareket edebilen <gülüyor> ve bu yüzden yanlış kararlar verebilecek olan kadına verilmesi düşünülemezdi. Kadın erkeğe göre zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla karşılaştığı zorluklar karşısında yanlış kararlar verebilmektedir. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, boşanma sayısında çok büyük artışlar olabilirdi. Her öfke ve hiddet zamanında Boşama kelimesini kullanacak olan kadın, yuvayı ayakta tutamaz ve yuvada yıkılır giderdi. Peki bu hak kadına ne zaman verilebilir? Nasıl verilebilir? Yani koca boşanma hakkını karısına verdiğini açıkça ifade etmelidir. Ancak böyle boşama hakkı kadına geçer. Mesela seçim senin, yani sen bilirsin. Sen nasıl istersen öyle olsun gibi ifadelerle e, niye olmaz. Boşama hakkı kadına geçmiş olmaz. Yani açıkça boşama hakkını verdiğine dair e, erkek beyan etmelidir. Kadına boşama hakkını verdiğini beyan etmelidir. Bu durumda kadın e, böyle bir durum hasıl olduğunda kocasını boşayabilir. Bunun dışında boşama hakkı erkeğe aittir.